İstanbul'u satıyoruz, satıyoruz İstanbul'u satıyoruz, satıyoruz Hep beraber Everybody İstanbul'u satıyoruz, satıyoruz İstanbul'u satıyoruz satıyoruz. İstanbul satıyoruz, satıyoruz Bir, iki, üç Bir tane alana, bir tane bedava İtişip kakışmayalım beyler Hepinize çok değişik İstanbulluları mı var? Ustam ölmüş Satmak benim işim değil ...Satıyorum, satıyorum Çok paralı İstanbul Su paral yıkarak Konakları göçleri Gerekirse, gerekirse Yakarak koskoca bir tarihi Griderler gezdiririm Geleneğin, göremeğin üstünde Teknokratlar merhaba Teknokratlar merhaba Bir alt ne haberler, haberler, haberler rastlar. Taze bitti haberler Şimdi size bir reklam madalyonluğu Hansolarız, dağdan geldik bağınızı satıyoruz annenizle birlikte ben bütün bir kültürün muhabbetlerini alayım kız olan kız kulesi satarım fiyatını verene olayların bankeriyim Üst Chicago alt şişhane her bir şeyin fiyatı var diyeti var duyduk duymadık yok ilanlarla reklamlarla orta yerde bağırırım bangır bangır my name is Mr. Mangır am diamond mere am diamond am a diamond us pandulo sa mga 94.9 frekansında deniz aşırı ortamdan Bozcaada'dan gerçekleştirdiğimiz yeni bir deniz aşırı programıyla daha tekrar birlikteyiz. Bu hafta Bozcaada'da çok önemli bir program konuğumuz var. Bizim için çok büyük bir onur kendisinin burada olması. Ferhan Şansoyla birlikteyiz. Bizim programda da e, ikinci kez bir arada program gerçekleştireceğiz. Abi sen de ben de hoş geldik programa. Hoş bulduk. Teşekkür ederim Deniz. E, bir önceki programı SES 1885 e, Orta Oyuncular Tiyatrosu'nda yapmıştık. E, oranın da müthiş atmosferiyle yapmıştık. Evet, burası e, o kadar değil ama yine de natür olarak güzel bir atmosfer. Burası farklı bir şekilde daha heyecan verici. Bozca'dadan evet. yayındayız. Bize senin orası çok heyecan verici geliyor. Sana burası Fa çok heyecan verici geliyor. Farklı şeyler yani. Evet. E, karşılaştırılamayacak şeyler. Her ikisi, evet, her ikisi Ama de. Ama burası da çok heyecan verici. Ben Bozcaada'yı çok seviyorum. Evet. Bozcaada'ya ikinci gelişin diye biliyorum. Evet. Daha önce 25 yıl önce gelmiştim. İki araba yan yanayı zor alan, ters girilen Roro ile gelmiştim. Şimdi boş bir feribotta geldim. Tarihi itibariyle e, tatilciler... Saldırmadan önce gelmek istedim. Seçim öncesi hafta? Seçim öncesi hafta. Bir şey yazıyorum. İşte o amaçla buraya geldim. Burada da çok mutluyum. Biz, çok güzel çalışıyorum. Harika, bizi de çok mutlu ettin abi geldiğin için. Bu hafta programa başlarken de İstanbul'u satıyorum oyununun Müzikleriyle başladık. Bu oyunlar aslında müzik olarak sende yok. Bir video olarak var. Elbette müzikleri de içinde. Ama ben e, senin için onun e, ses dosyalarını e, ayrıştırıyordum bir süredir. Burada birlikte bu programda onu da kullanabilme imkanı bulduk. E, i̇lk parçayı İstanbul'u satıyorum diye isimlendirmiştim ben. Evet, zaten Lat odur şarkının aranamesi. <gülüyor> İstanbul'u satıyorum. Oyunun da ismi budur. Biz bütün abi aynı hayranlık derecesinde ilgiyle takip ettiğimiz için yanlış konuşabilirim. Dinleyicilerimiz de bizi lütfen maruz görsünler. İstanbul satıyorum. Kaç yıl önce oynadığınız bir oyun? İstanbul satıyorum 1987. Yanılıyor olabilirim. 87'den başlayarak 5 <gülüyor> yıl kadar oynadık. <gülüyor> 90'ların başını da kapsayan. Daha, daha erken özür dilerim. 89'da Ses Siyatrosu'na geçtik. 84'ten itibaren İstanbul Satıyorum var. Ne kadar güncel bir oyunmuş abi ya. Bu... <gülüyor> evet ben İstanbul Satıyorum yazdığımda ben bunu bilim kurgu olarak düşünmüştüm. Örneğin e, Kız Kulesi'nin birdenbire karayla birleştirilerek oraya yol yapılacağı, oranın bir e, turistik e, yer olacağı gibi şeyleri bilim kurgu olarak yazdım. Hatta e, biz provalara girdiğimizde Bedrettin Dalan Belediye Başkanı'ydı İstanbul'da ve tarla başındaki e, bir sokağın ve onun önündeki evlerin yıkılarak Bedrettin Dalan Strase projesi başlamamıştı biz e, oyunu oynarken. E, premier'e çok yakın bir tarihte yıkımlar başlayınca tarla başında biz oyun hafışını gittik o vinçlerin önünde tarla başının yıkılışı önünde çektirdik. E, Kız Kulesi, İstanbul satıyorum tedavülden kalktıktan kısa bir süre sonra turistik tesis oldu. Erken gelmiş bir oyun ama erken gelirken ben yani yıllar sonra bakın başımıza bunlar da gelebilir diye düşündüğüm şey, 3-4 yıl içinde İstanbul'da hemen gelişti. Bilim kurgu niteliği kalmadı İstanbul satıyorum da. Evet aslında Osmanlı'da da kimi müdahaleler yapılmış İstanbul'a. Tabi tarih içinde bir sürü müdahale yapılması çok doğal. Lütfü Kırdar Cumhuriyet tarihinde ilk korkunç işleri yapmış. Ondan sonra da bu süre gelmiş. Bir gelenek gibi İstanbul'u bozmak bir yandan da değil mi? Evet ama bunun arasında mesela Haşim İşcan falan gibi çok önemli belediye başkanları da geçmiştir İstanbul tarihinden. Örneğin ilk alt geçitler Haşim İşcan zamanında yapılmıştır. Edirne Kapı, Aksaray Belediye binasının oradaki dört yol ağzını Haşim İşçil o trafiği ilk defa o zaman düzenlemişti 60'lı yıllarda. Ve şeyler eee çok mutlu olmuşlardı çünkü merdivenlerden çıkıyordu kadınlar. Daha alt basamaktan giderek <gülüyor> <gülüyor> alt geçidi, üst geçidi, alt geçidi öyle kullanıyorlar. Frikikçi oyu belirlemiş olabilir mi var belediye başkanlarını? <gülüyor> Sanmıyorum çünkü o seçildikten sonra yaptı bunları. Frikikçiler olayı sonra fark ettiler. Evet. E, istersen bir kayıt daha dinleyelim İstanbul'u satıyorum oyunundan. Münir Özkul'un e, Evet. Münir Özkul'un mükemmel yorumladığı e, bir şarkıdır. Ve başka birisi tarafından söylenmesinin anlamı yoktur. Benim bestem oyunun müzikleri bana ait. E, Münir abi Oyunculuğa yaklaşımında da, şarkıya yaklaşımında da hep zor bir adamdır. Ben bunu beceremem efendim diye başlıyor konuya. En zor oyuncu. Ama bu sadece gerçek, önemli oyuncularda vardır. Ben de öyle yaklaşırım. Korkuyorum ben bu rolden. Kırkıncı yani yılım zannede. korkuyorum ben bu rolden. Neden korkuyorum lan? Kırk yıldır oynamışım mı elli tane oyun, altmış tane oyun? Hayır, o saf oyunculuk dediğim bir şey. Önemli oyuncularda var olan bir şey. Münir abi bunların uzmanıdır. İstanbul Satıyorum provalarına girdiğimizde Münir abi ben zaten Erol abinin de aracılığıyla zor ikna ettim. O hep kaçıyor. Ben oynayamam, teşekkür ederim, ben beceremem falan gibi bir adam evine kapanmış. Zaten 3-4 prova sonra da teksi bana erken gelip provaya iade etti. Ben oynayamayacağım efendim dedi. Ya Münir abi saçmalama ne demek senin için yazdım ya ben bu rolü. Oynayamam, beceremem. Ona hep e, önce çok e, panik oldum ben bu olaydan. Müdür abi olmazsa kim olacak ki benim Onun için yazdım rolü. O, olamaz yani. Erol abi araya girdi, onu ikna etti falan. Alıştırdık. Şarkıya geldik. Ben söyleyemem efendim dedi. Ve mükemmel söyledi. Dinleyelim o şarkıyı şimdi Dinleyeyim. onun sesinden. Evet, dinleyicilerimize de paylaşalım. <Gülüyor> İstanbul'un sesi bitmiş Hani gür sesli bir sivici. Çok arabes sokaklardan geçiyorum. Hani nerede sokak satıcısının sesi? Sokak satıcısı nerede? Satıcıdan vazgeçtik. Hani sokak nerede? İstanbul'un sesi. Just Açık Radyo'da Deniz Aşırı programında program konuğumuz Ferhan Şensoy ile hem İstanbul'u satıyorum oyununun müziklerini dinlemeye hem de hem oyundan hem de sahir şeylerden bambaşka şeylerden bahsetmeye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Minoskulu'n sesinden müthiş bir parça dinledik. E, oyunun içinde bir parçaydı ama İstanbul'un ruhunu da veren aslında bir parçaydı. Evet. Çünkü Münir abi benim yazdığım İstanbul'u benden daha eski olarak çok güzel bir İstanbul'u yaşamış bir insan olarak bunu o duyguyla söyledi. Biz İstanbul'u satıyorum 5 yıl oynadık. Münir abi o şarkı söylerken kulis herkes durur ve dinlerdi. Yani çok çok özeldir Münir abinin söyle söylemesi onu. Evet. Hem o çok özel e, onun sözünü müziğini kim yazdı? ya yani hepsini ben yazdım. Her şeyi ben yapıyorum ya evet, evet. Dekoru da ben yaptım. Falan. Buna çok bozulanlar var. Niye her şeyi sen yapıyorsun? Bir dekoratör gelse, bir koreograf gelse gibi. Bunları denedik biz tiyatromuzda. Örneğin sevgili Fikret Kızılok, Köyne Bizans Operası'nın müziklerini yaptı. Çok iyi hatırlıyorum, müthişti müzikler. Mükemmel müziklerdi. Ancak bir tiyatro oyuncusunun söyleyebileceği şeyler değildi. Biz birdenbire operadan kimi arkadaşlara figüran olarak koroyu almak zorunda kaldık. Çünkü oyuncu koşarak sahneden çıkıyor, bir kostüm değiştiriyor, nefes nefese sahneye giriyor. O Fikret'in yazdığı yerden girmesi mümkündü, şarkıcı değiliz biz. Tiyatro şarkısı daha şeydir, e, benim beslememiz sebebi de odur. Basit olması gerekir tiyatro şarkısının hatta e, monotona yakın seyircinin de o melodiyi tekrar edebilmesi. Orada öyle laf satılmaktadır. Fikret mükemmel müzikler yaptı ama biz söylemekte çok zorlandık. Hı hı, oyunda O yüzden de biraz müdahale... Evet, yani bu yüzden hı, her şeyi ben yaptığım zaman bu bir bütünlük getiriyor. Hı hı hı. Yani ben onun müziğini nasıl görürsem onu da ben yapmalıyım. Ben müzisyen değilim ama bir sürü alet dıngırıdatıyorum. 300'ün üstünde bestem var tiyatro şarkısı olarak. Evet. Bunların kimisi internette hit olarak dolaşıyor. Eline sağlık. Müthiş yani sözler. Hakikaten e, harikulade. İstanbul'da tabi bir yandan seyyar satıcının e, aksamasıyla, aksırması, tıksırmasıyla o günün hava raporunu evet, da hissettiğimiz evet, ya, zamanı, zamanı belirliyor. Kaçta geçtiği belli simitçinin. Evet. Simitçi geçince o zaman cep telefonu saat beş oldu demiyor. Cep telefonu yok ama simitçi geçince o saat aksamıyor simitçinin zaten. Hep o saatte geçiyor. Simitçi, salepçi bunlar zamanı belirliyorlar İstanbul'da. O çok güzel bir İstanbul'du. Ben bunu çok az yaşayabildim, çok küçüktüm. Hı -hı. Ama Münir abi bunu güzel yaşamış bir insan olarak bu şarkıyı çok güzel söyledi. Evet, nasıl diyor kolay yola da gitti bir yandan da bu muhabbet değil mi? Ee, elbette. Evet, bu arada tabii Davulda Rasim Öztekin var. Davulda Rasim Öztekin, klarnette Selim Sesler. Evet, Selim Sesler profesyonel bir müzisyen ama Rasim Öztekin'in Davul çaldığını biz e, sizin tiyatronuzun izleyicisi olarak sadece biliyoruz. Evet, bunun çok güzel başka bir hikayesi var. Bu oyunda değil ama Hayrola Karyolu oyununda yine Selim Sesler var. Orkestrada Şükrü Türen var. Saksafon çalıyor. Ben gitar çalıyorum. Rasim de davul çalıyor. Koreograf olarak Sayış Ökmen Hayrola Karyolu'nun koreografisini yapıyor. Sayış Ökmen provalara sadece şarkı provalarına katılmak üzere gelebiliyor. Oyunun diğer provalarından haberi yok. Rasim Öztekin o sadece ünlü bir oyuncu değil. Henüz tanınmıyor. Televizyonda Osmanlı olmuş falan ama Seyit bundan haberdar değil. Sadece şarkı ve dans provalarına, ile çalışmaya geldiği için e, provalarda iki devir beni çay molasında falan bir kenara çekip Sait Sökmen davulcuyu kovalım diyor. <gülüyor> yani Sait tamam işte falan gakkuk ediyorum. O oyunda da roller oynuyor. Arkadaşımız oyuncu davulcu değil ama yani bir davulcu alacak halimiz yok gibi idare etmiyor. Şurum Sait ısrarla her provasyonunda davulcuyu kovalım ritim kaçırıyor abi. Veya onun istediği ritmi vuramıyor vesaire. Premier gecesi Sait oyunu ilk defa görüyor. Karısıyla geliyor. En ön oturuyor. Oyun oynanıyor. Birinci perde ayrı olarak oynandıktan sonra Rasim ortalığı yı yıkıyor. Antrak'ta Sait koşarak kulise geliyor. Baba sen neymişsin mi affedersin <gülüyor> diye. <gülüyor> Biz yani, oyuncu olarak müzisyen iddiası olmadan bir takımın bunları yapabileceğinin derdindeydik orada. Çünkü tiyatro şarkısı e, iddialı bir e, müzik bestesi falan derdinde değil ki. Evet, teksti çok daha vurgulayan, Tabii, güçlendiren. Lafı, lafı en güzel satan basit melodiden yalayız biz. Hı hı. Ki, e, bu oyunun melodileri de çok basit değil aslında. Evet, bu arada bu oyun ilk defa dinleyiciyle buluşuyor değil mi abi? Sesleri sadece yani müzikleri Evet, evet. Bu da bizim burada açık hava stüdyomuzun gururu olsun. Evet. Studiyonun açık hava olması çok güzel. Evet, dalga sesini umarım dinleyicilerimiz de duyuyorlardır. Biz şu anda bir dalga dip gürültüsüyle evet, yapıyoruz. Evet, akvaryum koyuna karşı. Evet, evet. Mükemmel bir yerdeyiz. Evet, gerçekten öyle. Her şey nefis. İsterseniz bir müzik arası daha verelim ve tarakçılar diye isim koymuşum ben. Tarakçı ee, kardeşler, Tarakçılar şarkısı evet. Çok aslında bilmeyen e, izleyicilerimiz için çok kısaca bu müziklerin de hikayesini de biraz anlatabilir miyiz dinleyicilerimize? Hani müziklerin özel olarak parçaların ve kimlerin olduğu dinlediğimiz parçaların ne demek istediğini falan konuşuyoruz burada ama oyunun da akışından biraz bahsedebilir miyiz? Nasıl olsa şu anda... Tabii bu tarakçı e, kardeşler, e, müteşebbisler, üç müteşebbis kardeşler. Bir tanesi bakan olacak, öbürlerine imkanları sağlayacak. Bunlar İstanbul'u yeniden yapacaklar projesi içindeler. Ama aralarında kavga ediyorlar. Bakan olan ki ben de şuraya alacağım. Sen bakansın alamazsın diyor. O zaman ben bakan olayım siz olun gibi bir kavga içinde üç kardeş. Tarakçı kardeşler. O zamanlar buna benzer bir inşaat şirketi vardı. Onların tarakçı değildi. O o grubu temsil ediyor. Tarakçı kardeşler İstanbul'u Yeniden projelendirmek istiyorlar. Size hep yeni İstanbul yapacağız diyorlar. Bugüne çok uyuyor. Evet. Öbürü de bize 3 İstanbul yapacağım diyor. Evet ve her biri birkaç İstanbul yaptığı için zaten böyle yüzlerce İstanbul haline gelmiş evet, durumda. Evet, İstanbulsuzlar İstanbul'u işgal etmiş bulunuyorlar. Onun için biz İstanbul'dan kaçmak zorunda kalıyoruz. Ben İstanbul'dan buraya geldiğim zaman oh diyorum Bozca Adada'dayım o Beyoğlu'ndaki ses yok. Beyoğlu'nda ses tiyatrosu tamamen diskolarla çevrilmiş durumda. Bunu yıllardır şikayet ediyoruz. İçeriden izolasyon yapıyoruz. Hiç engel olamıyoruz. Neredeyse ses tiyatrosu artık tiyatro oynanamayacak durumda. Vali'yi arıyoruz. Beyaz Masa'yı arıyoruz. Beyaz Masa diyor ki tamam ekibi gönderiyoruz. Beyaz Masa'nın ekibi sokağa girdiği zaman kapıdaki elicep cep telefonunu bodyguard küpeli çakıyı arıyor. O hemen kısıyor. O zaman normal oluyor. Yani İstanbul çok korkunç oldu. İstanbul satıyorum da benim anlattığımın fevkine geçti. Öngöremediğin bir noktaya geldi. Evet evet beni aşıyor. Yani. Benim bilim kurgu olarak yazdığım şeyi aşıyor Türkiye. Başka oyunlarda da öyledir. Hı hı hı. Ama bu bozulmayı görüyordun tabii sen de yazarken. E, e, evet de bu hale geleceğini hiç tahmin edemiyorsun. Her gün ve her yıl çok daha korkunç bir şeyle karşılaşıyorum lan bu kadar da olmaz ki ile karşılaşıyorum ben her yıl. <gülüyor> bu mu zaman devam ediyor. Evet bu işi yapmak e, niyetinde olan tarakçıların kaydını dinleyelim size geldiğimde. Dinleyelim yerine. tarakçılar tarakçılar şimdi çok çoğaldılar. O zaman sadece tarakçılar vardı. Şimdi çok çılar var. Çok çılar var evet. Hakikaten. E, bir de çok acayip projeler var. Ben başka size bazı yaptık, bunu yaptık. Aynısı diye. Dolma bahçeyi yaptık, çırağını yaptık diye. Ha, şeyler e, de var. İstanbul'un yeni merkezi diye gazetede ilanları çıkan siteler. Değil hı. mi şehirler? İstanbul'un merkezi nerede? Ee, park ormanının içinde. Hı hı. Hangi merkezi İstanbul'un? İstanbul'un merkezi Mahmut Beyköy yolunda. Mahmut Beyköy yolu, Kanuni Sultan, şey, Kanun Sultan Süleyman'ın Viyana seferine çıktığında, İstanbul'dan çıktıktan sonra mola verdiği ilk gece... Yani İstanbul falan değil ki. <gülüyor> Bütün gün oraya gidiyorlar. Orada mola veriyorlar. Avcılarda falan Mahmut Beyköy'e orada bir yerde mola veriyorlar. Oralar İstanbul'un merkezi demek ne demek? Ben İstanbul'u tamamı Edirne'ye kadar bağlayacağım. Hiç alan olmayacak. Apartmanlar, siteler olacak. Biz de taraksız olarak çok zengin olacağız. Evet. Başbakanın Şimdi o mü müthiş projesi de bu. O <gülüyor> kanalın sağındaki, solundaki arsalara. E, gazetelerde okudum eski başbakan Çiller ve eşi oradan arsa kapatıyorlar şu an <gülüyor> mutlaka müthiş spekülasyonda açık durumlar tabi evet, tamamen, tamamen orada bir rant var İstanbul'a bir şey yapmıyorsun sen İstanbul'a ihanet ediyorsun Yapılıp oraya yerleşenlere de aslında çok büyük bir hizmet etmemiş oluyorsun. Gerçek ruhtan e, alakası evet, yani, olmayan e, yaşamlar kuruyorsun oraya. Evet bu iktidar daha önce şey diyordu. İstanbul'a girmek için belediye başkanı Tayip Tayyip Erdoğan İstanbul'a girmek için vize koymak lazım. İstanbul bozulduğunun tavrına cevaben söylüyordu. <gülüyor> vize koymak lazım derken İstanbul'u birdenbire Trakya ve Marmara bölgesi halinde bitiştirmek istiyor. Hı hı. büyük kentlere özenerek bu hareketi yapıyorlar. Tabii Aa, bu kadar büyük kent büyük... yok canım. Evet. Bu kadar büyük kent yok. Dünya haritasına bak yani. Hı hı hı. Belki işte Pekin gibi, New York gibi ki New York'un nüfusunun kaç olduğunu bilmeden söylüyorum bunu. Yani New York'a yani çok... York yarım saatte dolaşıyorsun. Ulaşamayacağın bir yer yok. Yarım saatte New York çok büyük değil. Hı hı. New York önemli bir kent hı hı. ama çok güzel yerleşmiş bir kent. Orada hı hı. sorun yok yani. Hı hı. Nüfus çok artmıyor. Gelen var, giden var falan, bir trafiği var ama değerli toplu bir yer New York. Yarım saatte New York'un en ucundan öbür ucuna gidebilirsin. Aynen Bozcaada gibi. <gülüyor> ee, trafiği de tabii İstanbul'unkine benzemediği için. <gülüyor> Zor bir denge aslında. 1910'larda dünya nüfusunun 750 milyon kişi olduğunu söylüyorlar bugün yedi buçuk milyarlara merdiven dayamış durumda, kimi bilim adamlarına göre 5 milyar insana kadar dünya bunu kaldırabilir, Kimisi de 15 milyar falan gibi şeyler söylüyorlar bir yandan da. aslında bütün dünyada da hiç görünmemiş bir şey yaşanıyor bir yandan da yani bu, burada çok kötü bir iradeli e, idareyle karşı karşıyayız elbette ama bir yandan da böyle bir dünyada da böyle bir devinim var. Var. Evet ama dünyada hala o kadar çok boş alan var ki. Değil mi? Bu, bunun dibi yok. Daha da çoğalacaktır. Ben buna inanıyorum. Evet bir de bu global villar, gider... yani, e, kutuplarda niye buz otellerde yaşamayalım gibi bir şeyler gelişerek oralarda işgal edilecektir. Evet. Boş alan kalacağını sanmıyorum peki ne yiyecek içecek insanlar yani insanlar aslında biz sizle özel sohbetlerimizde de bunu konuşmuştuk ilginç bir durumdu tarım yapmıyor artık insanlar insanlar büyük kentlere gidip bir plazada bekçi olmayı tercih edebiliyorlar ve marifetsizleşiyorlar bir yandan da e, tabi çiftçinin öyle bir gücü kalmadı Türkiye artık üretim yapan değil dışarıdan satın alan bir ülke haline geldi bu hmm. son e, 9-10 yıldır ııı e, AKP iktidarı döneminde. E, üretim tamamen durdu. Biz bunları dışarıdan alalım. Biz bunları dışarıdan alırken e, ithalat yapan firma da Özengin oluyor. Daha pahalı yiyoruz veya alamıyoruz, yiyemiyoruz. Siz, siz üretmeyin gibi bir aritmetiğe sokulduk. Hı hı. Bir Amerikan politikası eskiden de oldu. Ama dönem dönem mesela e, Sayın Bülent Ecevit e, Türkiye'de Afyon Hekim'i yasaklayan Amerika'ya bayrak çekti, kaldır bayrak kaldır. Daha eri üreteceğim dedi ve üretti. Çünkü Türkiye bundan bir para kazanıyor. Niye üretmeyecek ki? Böyle bir mantık kalmadı. Üretmeyelim, yeşil arkadaşlar ithalat yapsın. Evet. Bunun tabii örneklerini çok uzatmak, çok çeşitlendirmek mümkün olabilir. Mümkün, evet. O günlerin tarakçılarına bakalım. Ne evet, demişler? Onlar naifmişler. Evet. <gülüyor> Dinliyoruz. finalardan. Çık bakayım 94.9 Açık Radyo'da Deniz Aşırı programında program konuğumuz Farhan Şanso ile sohbetimize ve İstanbul'u satıyorum e, oyununun e, müziklerini e, dinleyerek devam ediyoruz. Tarakçıların Muradına ermesiyle ilgili bir e, parçaydı bu da. Müthiş kimler var burada? E, burada da Selim sesler var, Rasim var. E, e, orkestrada Selim, Rasim, e, Rasim de bulucu. Selim klarnetçi olarak var. E, ben gitar çalıyorum. E, hmm. o, sanırım orkestra bundan ibaret. E, hmm. Hatırlamıyor olabilirim. Videoya bakmak lazım. Hmm. Başka enstrüman yok yani kayıtta. Ama bir çok sessizlik duyuyoruz. Onlar da oyuncuların seslerini... Oyuncular, oyuncular şarkı söylüyorlar. Evet, bunu yapıyoruz. Tarakçıların arada eroin ihraç ederek falan da yollarını bularak Hı, ve tabii. bir yandan da yeni İstanbul kurmaya çalışmaları hikayesi. Tarakçıların oluşumunu aslında. Oyun da oluşuyor bir yandan da. Tabii dönem, özal dönemi bu müteşebbislerin patladığı dönem. Yürüyün ya müteşebbisler demiş Özal. Hı hı. Bunlar da ona yakın insanlar mutlaka. Tarakçılar Özal'lara yakın ailedir mutlaka. Yani oyunda öyle düşündürerek yazılmış. Şimdi, o zaman bunlardan birkaç tane falan vardı. o şimdi pıtırak halindeler. Evet. Demin konuştuğunuz gibi İstanbul'un yeni merkezi bir şey kent. Bir şey kent İstanbul olamaz ki. İstanbul olsa sonuna kent koyulmasına gerek yok. Ya o bizim başta da söylediğim gibi bilim kurgu olarak düşündüğümüz şey bizim bilim kurguyu falan hızla açtı aa lan bu kadar da olmaz diye geldik ee, kentlerin dokuları da yok artık bir de onu da görüyoruz Tabii, bütün, bütün evler birbirine çok benziyor hepsi aynı badanalı veya Anadolu'da yapılanlar hepsi daha değişik renk badanalı yan yana biçişik evler mimarileri de aynı Bir mimari söz konusu değil Lazapartman inşaat. Evet ama bir tabi belediyeden onay alabilmek için bir prototip projeleri var falan. Bir o, onlar bir onlar da. var tamam da o orada e, e, anüstü kadar bir arazide e, 30 tane daire düşünüyor müteahhit olarak. <Gülüyor> Mimar olarak bana geldiğinde ben diyorum ya bu olmaz ki ya falan 20 daire olsa çok güzel olacak. Hayır hayır 36 olsa daha iyi olur diyor. Onun içinde yaşayacak insanları falan düşünme durumu yok yani öyle bir ee, urbanist, e, mimari yaklaşım yok. Tamamen e, F tipi internet hücreleri yapıyorlar. Herkes oraya laptopunu koyuyor. Tamam laptop bu ev bize çok güzel. <gülüyor> evet. algıda bu değil mi abi? Tabii. Ee, <gülüyor> yakında alışveriş merkezi var mı? Kütüphaneye lüzum yok. Tabii. falan Her ev... şey internette zaten var. Ya, i̇nternette var. Laptop sığırıyorsa ev çok güzel. Evet. E, bugünlerde Bozcuada'da da bir koruma amaçlı imar planı hazırlanıyor. Herhalde geleceği nasıl olacağını, nasıl şekillendireceğini de bir şekilde göreceğiz. İmar planı hazırlayanlara hazırlayanlarla halkın olduğu bir toplantı düzenlendi. Çok tabi düzmece bir toplantıydı bu. Ben de birkaç soru sordum. Benim sorularım hepsi cevapsız kaldı. Dedim ki hani bundan 30 yıl sonrasının bitmişinin fotoğrafını görüyor musunuz Bozca'da da? Ve bir taşıma kapasitesi hesabınız var mı dedim. Yani ne kadar insanı tahayyül ediyorsunuz adada? Nasıl bir yapı yapmayı düşünüyorsunuz diye. Her şeyi yapıyoruz dediler. yani <gülüyor> Böyle bir cevap aldım yani. sadece. Hiçbir analitik cevap vermediler. Sonunuz hayır olsun diyoruz. Yani bir şekilde ne yapmak lazım diye bir bilene de soralım. Benim yeni bir oyun yazmam lazım. Bozca adayı bozuyorum. Diye. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani premierimi oluyor. de burada yaparım. Bu stüdyomuz sahne olarak müsait buna. Evet burası stüdyo sahne. Her şeyin olduğu Tabii. bir yer. Bir yandan Ali'nin oyun olanı falan. Tamam. Daha sık gelip Bozca adayı bozuyorum yazmam lazım. Ee, böyle de bir Sonra Onlar bozmadan geçmiş. önce bitirmem lazım kitabı, eseri yani. <gülüyor> Acele etmek gerekiyor <gülüyor> <yani>. <gülüyor> Evet, çok hızlı yapıyorlar çünkü. <gülüyor> evet, çok hızlı yapıyorlar hakikaten. Türkiye'de tabii çıkan bütün imar durumları da koruma amaçlı imar durumu. Ee, tabii başka bir amaç olamaz ki. <gülüyor> evet. <gülüyor> Hayır, geliştirmek aslında e, makul, mantıklı bir amaç olabilir. Hayır, koruma derken... Daha tehlikeli bir yerden geliyor. Geliştirmeyle onlar daha esnek şeyler yapabilirler. Yanlış evet. yerden geliyor. Koruma deyince sen buradaki bir şeyleri koruyacaksın. Hayır. oşa korumuyorlar. Tabii. Geliştirme deyince ben orayı geliştiriyorum diyerek daha yandan geçebilirler. Buraya belki köprü yaparlar falan. Biz Tabii. belki adanın girişinde yer alırız. Evet, <gülüyor> evet, <giriş alırız> evet. <gülüyor> <gülüyor> Değil mi? Hemen adaya girer girmez solda diye tarif edebiliriz yani bir köp köprüden. Evet, köprü çıkışından. <gülüyor> Evet. Daha karlı da olabilir belki onlar için, ee, bilinmez. Ee, evet, Bozca Dayı Bozuyorum e, oyununu e, inşallah yazarsın abi. Ee, İstanbul'da Yıkıyorum'u dinleyelim mi acaba dinleyelim. bu Dinleyelim. Dinliyoruz. Ferhan Şansol ile sohbetimize ve müzikler dinlemeye kaldığımız yerden devam ediyoruz. İstanbul'u yıkıyorum manalı oldu hakikaten. Nefis, tekrar tekrar elinize sağlık diyerek başlamak istiyorum. Bolcada'dan gerçekleştiriyoruz diye anlatmıştık dinleyicilerimize. Seçimden önceki hafta yapıyoruz bu kaydı diye de söylemiştik. Ee, Seçime çeyrek kala hafta evet. bile değil artık. Kimi umutlarımız da var hala bitmiş değil yani bu kaydı yaparken umuyoruz sadece ee, ve <gülüyor> isterseniz biraz burada bir şeyler yazıyorsunuz bizimle paylaşır mısınız? Ben de size çok zor soru soruyorum lütfen hmm. dinleyicilerimiz de sizde maruz görün benim. Hayır, hayır zor değil ee, tabi buraya bir şey yazmak amacıyla geldim seçimden önceki bir hafta boşluğu vardı. O haftanın başında geldim. Oy vermek üzere İstanbul'a döneceğim cumartesi gün. Kalemimin sapını gülle donattığımın ikinci cildi. Baş kaldıran kurşun kalem. Nerede kitabı imzalasam herkes bana ikinci cildi ne zaman çıkacak diyor. Birinci cildi kaç yılda yazıldı diye soran yok. O otobiyografik iş özgeçmişsel kendi hayatını anlattığın şeydi. eee çok araştırma gereken arşiv kurcalama gereken örneğin çarşamba'da gidip mezarlık gezmem gerekiyor. Dede kaç yılında ölmüşten tut da e, ünye de bilmem dolaşmam gerekiyor gibi. E, uzun araştırma gerektiren bir dosya. Ben bunu yazmaya kazancı yokuşunda oturdum dönemlerde. Yani 75'lerde başlamışım. ilk ilde. Daha doğrusu günlüklerim var. Bu günlükler zaten o ciltleri oluşturuyor. E, o 10 yıldır falan da bu şeyde uğraşıyorum. Öyle başlamışım, devam etmemişim. Ama son 10 yıldır cebelleşiyorum. Tiyatro yazmaktan, tiyatro oynamaktan, turne yapmaktan kurtarabildiğim zaman içinde yapabiliyorum bunu. Bu da herhangi bir roman yazmak gibi falan değil. Hep bir sürü dokümanlarla bir masaya yayılman gerekiyor. Nitekim ben buraya bu yüzden çok bavullu geldim. Balogular günlüklerden ibaret. Notlardan ibaret. Dosyalardan ibaret. Onu yazmaktayım. İpik kolay dedim. İkinci cilt benim Kanada'dan, İstanbul'a dönüşümden itibaren. Birinci cilt orada bitiyor. Hı hı. Kendim kafamdaki tiyatroyu yapmanın araştırması, bunun telaşı ve değişik tiyatrolarda Haldun Taner'in beni yönlendirmesiyle örneğin Koca Usta Paşa'da Türk yazarları tiyatrosu. Kabare yapmak istiyorlar. O zaman kabare çok tutuyor. Başka kabare tiyatroları da İstanbul'da. Kocam Ustağbaşı'daki Türk yazarları tiyatrosu da kabare yapmak istiyor. Bunlar komedi oynayan. Tuluat ağırlıklı. Şahintek Ertuğrul Sadi Tekin oğlu. Türk tiyatrosunda Muhsin Ertuğrul'la akran olan. O zamanlar diyorlar ki iki tane Ertuğrul var. Birisi. E, Musin Ertuğrul, virüsü Ertuğrul Sadi. E, müthiş bir komik o zaman için. O orta oyunu yapıyor. Musin Ertuğrul Batılı Tiyatro'ya getiriyor. Ben Ertuğrul teki e, 70'li yılların sonunda e, Darül yaşadığı bir dönemde bir e, tiyatrocular derneğinin kuruluş gecesine oradan getirdiler. Sahneye çıktı mikrofonda. Küçük bir şov yaptı. Şov e, yaptı. Çok yaşlıydı. Yaşını hatırlamıyorum. Yanlış bir şey söylemek istemiyorum. Mükemmel bir şovdu. O zaman kimse stand-up bilmiyordu. Ertuğrul saatlik orada stand-up yaptı. Biz de bilmiyorduk. O zaman herhangi şeyler de yoktu. Mükemmel bir aktördü. Ben, ben gittim o tiyatroda çalıştım. Halil tane beni oraya yöneltti. Öbür tiyatroda çalıştım. Ama hep çalıştığım tiyatrolardan ben hep hayır hayır. Benim kafamdaki bu tiyatro değil o tiyatro bu değil. Benim başka bir tiyatro yapmam lazım. Sonuç olarak da kendim bir tiyatro kurmam gerektiği Üçüncüsünün oluştuğu dönemi anlatıyor bu kitap. 1975'te Türkiye dönüşümüne 1980'de Orta Kuruluşu ne kadar olan o dönemi anlatıyor. 78'i bitirdim. 79'a geldim. Kolayladım. Sanırım yıl sonundan önce çıkacak. Baş kaldıran kurşun kalem. Onu yazmaktayım burada. Burada çok güzel yazıyorum. Sana teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bu, burada e, böyle e, bir şey de olduğu için ben e, teşekkür ederim gerçekten. Bu arada tabii kendi tiyatrosunu kurmak e, o zamanlar gençsin. Evet evet gencim. Ee, 24 yaşındayım e, bu, bu niyete vardığımda. Kuruluşu da hı. tiyatro kurulduğunda 80'de kuruldu. Batı eğitimi almış bir adam olarak e, Türkiye'de bu tiyatroyu kurmak zor bir işti herhalde. çok Orada da bir sürü hikaye olacağını tahmin ediyorum. O da üçüncü cilt galiba. Tabi orta oyuncuların e, yapı endüstri merkezinde premier yapıp şahlara davrularla beş yıl şahlara davrular oynadığı, arkasından Kahraman Bakkal Süpermarket'e karşı e, ve devam eden oyunlarla küçük sahnede yaşadığı on yıl üçüncü cilt. <gülüyor> Dördüncü cilt. Kültür Bakanlığı bizi üç sahneden atıyor sokaktayız. O zaman ses seyatrosunu anlamamız lazım gibi bir çılgın proje. Yani başbakanınkinden çok daha çılgın. Evet, hakikaten öyle. Tabii, ya. başbakanken yapmak çok kolay. Ben ses sıfırdan yaptığım zaman hiç bakandım. <gülüyor> Hala da çok bakan değilsiniz yani. Evet. Etrafa bakıyorum. <gülüyor> evet, evet. Ee, müthiş hikayeler gerçi. Her bir hikaye içinde böyle binlerce, milyonlarca parantez açıp kaybolmak isterim. Ama e, mesela burada e, yazdığınız küçük bir hikaye dinleyicilerimizle paylaşabilir miyiz? Kitapta yayınlanmadan önce böyle bir şeyi de e, sorabilir miyim? Bu arada hep maruz dedim. Çok özür dilerim. Bazen dil sürçmesi mazur görürsünüz. <gülüyor> <gülüyor> Estağfurullah. Eee... İkinci ciltte light motif olarak bir e, Özcan Özgür figürü var. Özcan Özgür, Türk Tiyatrosu'nun en renkli oyuncularından biriydi. E, zaten kitap onunla başlıyor. Sonra geri dönüşlerle tekrar Özcan Özgür'e geliyoruz. E, Özcan Özgür'le bizim değişik hikayelerimiz var. Birinci bölümü e, kitabın. Fuayi Adnan diye bir bar var. Frans Konsolosluğu'nun arkasındaki sokakta bir tuvaletler vardı. Onun yanında 3 basamakta inilen bir cazcı barı vardı. Fayadan caz bar. Oraya o zaman Türkiye'nin önemli cazcıları gelirdi. Hangi gece kimin geleceği belli değil. Duvarda enstrümanlar asılı. Bütün enstrümanlar var. Tam James Session. Evet James Session. Kim gelmişse takılıyor. Piyanoda Altan İrtel var. Kemanda Franz Nuri var. <gülüyor> o re'leri yumuşak gibi şey, Franz söylüyor. Bar bir buçuk metre, dört tane sandalye var. Barın arkasına Fua'yadan adlanan çişman, göbekliydi, zor sığıyor. Barın köşesinde de bir tane abajur olan tek aydınlık nokta var. Çok loş bir var. Orada Orası Özdemir Asaf'ın yeri. Özdemir Asaf orada peçeteye şiir yazıyor, gözlüğü alnına kaldırmış, oraya atmış bizimle. O barda başlıyor bu kitap. Ee, Özden Özgür... Ben Ayfer Ferahat Yatos ile turnuya çıkmak durumundayım. Böyle bir proje içindeyim. Çünkü Türkiye'de gelmiş bir yerlerde çalışmış umduğumu bulamamışım. Tamam Ayfer benim eski patronum. Ben onunla turnuya çıkayım da. Aldın Taner'e hep tanışıyorum ben bu konuları. Hocam Ayfer Ferahit bana turne teklif ediyor. Gideyim mi? Hiç gördün mü oraları dedi Aldın Taner'e. Hayır. Git o zaman. San Fransa'dan gelmişsin, Magic Circus'tan gelmişsin. Taksim Park'ın ortasında çadır tiyatrosu düşünüyorsun. Ha, önce bir Türkiye'yi dolaşsana iyi. Bana çok kibar öğretti aldım tane. Beni bu anlamda e, velim olarak gerçekten çok güzel yönetmiştir. Şahin Tek Tiyatrosu'na git. Bak onları da gör. Sirk yapmak istiyorsam böyle bir tiyatro da var. Çadır tiyatrosuna yakınlar. Onları da gör. Ha, Alfarlı turneye de git. İnsanlarla da çalış. Çok şey öğrenirsin. Tünelere git Türkiye'yi bir öğren de ondan sonra tiyatronu kurarsın gibi 5 yıllık bir kalkınma planını bana hazırlamış, ben bunu zora fark ediyorum. <gülüyor> Belki o da çok bilinçli 5 yıl sonra falan tiyatro açacak diye düşünmedi ama bir dakika oğlum dedi biz baba oğul gibiydik. Ya şuraya git, buraya git, bunları bir gör. Ondan sonra sen tiyatronu kur gibi bir şey oldu. E, sonuç olarak da ben Şahlı'ya da vuruları yazdığımda işte bu ikinci cilt orada bitecek divan e, otelinin pastanesinde Aldın Taner'e birinci cilde okuyorum ve hocam ben bu tiyatro, oyunumu başka bir tiyatroya vermek istemiyorum kendim tiyatro okumak istiyorum diyorum param var mı diyor Aldın Taner yok hocam diyorum hatta ben de yani iki kalas bir heves hikayesi de bende heves çok da kalas parası da yok diyorum Sereteden 10 bin lira alacağım var. Tamam, kuru zaman diyor Almütener. Bana böyle bir ime veriyor ve ortaçlar Almütener o cümlesine güvenerek kuruluyor. <gülüyor> bir bilene sorulmuş ve o bilen yol göstermiş. Evet, tamam. Benim bir bilenim o genel anlamdaki bir bilenden çok değerli bir bilen. Evet, evet, evet. Doğru bilen olmuş yani. Evet. Evet. Müthiş, müthiş olmuş biz de müteşekkiriz gerçekten bu programın da sonuna geldiğimizi görüyorum ama bu programın sonuna gelirken bir yandan İstanbul'u satıyorum oyununda da birinci perdesinin sonuna geliyoruz sanıyorum evet, birinci ee, perde finalindeki şarkı komedyadır çok güldürür sık getirir çişi şarkısı Suzan Akay o zaman tiyatromuzun tuvaletçisi olarak bulunuyor. Yaşlı bir diyorum ah, Ne kadar enteresan bir karakterdir ya. Evet, evet. Şurası çok eksik. Sesi çok acayiptir. Evet, eski bir kantocuğu Suzan Akay. Çatır tiyatrolarında çalışmış. Kocası kuklacı. Onunla kuklalar oynatmış. Ee, sonra artık e, çok yaşlanınca da... ...o işler çaptan düşünce... E, ...küçük de ben küçük saniye geldiğimde... ...benden önceki tiyatrolarda da tuvaletçilik ona aitti... Biz küçük saniye geldiğimizde de o geldi tuvalete ben bakarım dedim memnun olduk tanıştık buyurun Suzan'ım dedik öyle tanıştık bu oyunda da oyun aslında ilk yazımda daha batılı bir mantıkla antraksız bir oyun olarak yazılmıştı antrak yoktur falan diye bir şarkı vardı e, sonra Suzan diyor ki e, tuvalete gidilmeyecek mi <gülüyor> büfeciler isyan etti büfecilerde o zaman nöbetciyattı da oyuncu olan şey öğrenci olan Erkan Üçüncü, e, rahmetli Alkan Sepetçi ve General Alkaya. O oyunla profesyonel oldular. Bunlar da sadece o Suzan Hanım'ın şarkısında sahneyi basarak, Suzan sahneyi basıyor. Kimse çiçeğe gitmeyecek mi? Komedyadır, çok güldürür. Sık getirici şarkısıyla antırak talebinde bulunarak şarkıyı basıyor. Sahneyi değil, şarkıyı basıyor. Büfeciler arkasından basıyorlar. Ve onların talebiyle antrak yapılıyor. Perde arası yapılıyor. Suzan Hanım, Allah rahmet eylesin, çok katkısı vardır orta oyunculara. Evet, Birçok so bir sizin filminizde, dizilerde... Evet, fil filmlerde, Köşe Dönücü filminde falan biz onu çok kullandık. E, Fellini Suzan Hanım'a rastlasaydı, Suzan Hanım başrol oynardı. Öyle Değil bir mi? ekspresif suratı vardı ve başarılı bir oyuncuydu. Müthiş ya, ruhu şad olsun diyerek bu programı bitirelim isterseniz. Dinleyelim. Ve dinleyelim. Evet, önümüzdeki hafta salı günü saat 11'de yeni bir Deniz Aşırı programında buluşuncaya dek hoşçakalın. kalın. E hoşça kalın. Çiş umuduyla. <gülüyor> Çünkü maalesef durdurak yoktur oyunumuzda. Thank yeah. you.